Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri tefsir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in çok değerli Lale Gül Efendimiz dinleyenleri Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dinini anlamak ve anlatmak yaşamak ve yaşatmak ve bu hususta birbirimizi uyarmak üzere bu meclisleri ve bu dersleri tertip etmekteyiz. Allahu Teala güzel anlayıp anlatmak ve amel etmek nasip eylesin. Amin. İmam Rabbani Hazretlerimizin mektubatından hanımlar tayfesine zaruri nasihatler içeren bir mektubun takibindeyiz. 41. Mektup 3. cildin 41. mektubunda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kadınlar biatinde okuduğu ahet-i kerime ve allah Teala'nın kadınlar biatinde hangi şartları zikrettiği hususunda varid olan ahet-i de ikinci şart dersimiz olacak inşallah. Burada hem kadınlar hem erkekler muhatap olacak. Çünkü Allah Teala'nın adetleri belli bir sınıfa sınırlı olmaz. Herkese hitap eder, herkes nasibini alır. Onun için imam-ı rabbani Hazretlerinin bu beyanlarına dikkatli kulak vermek lazımdır. Çünkü o başkasına benzemez. Ve şartu sani'l mezkuru fi bi'ati'n nisa'i en-nehyu ani's Kadınlar biatında zikredilen ikinci şart nedir? Hırsızlıktan men etmektir. Allah Teala bu estağidü billah Ya eyyühen nebiyyü idâ câekel müminât yubâyi'neke ala elâ yüşrikne billâ şey'a ve la yesriqne Ey nebiyy zişan inanan kadınlar sana geldikleri zaman ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklarına dair. Seninle sözleşikleri zaman bir. Bunu şirkin çeşitlerini, kısımlarını vesairesi geçen derste geçti. İki ve la yesrikne, çalmayacaklarına dair. Hırsızlık yapmayacaklarına dair sana söz verirlerse diyor. Bu şartlar böyle devam ettiği İmam Rabbani yani bir dahaki hafta öbür şart birkaç şart daha var. Bundan sonra zina etmeme şartı geliyor. Ondan sonra iftira etmeme şartı geliyor vesaire. Ve ye, hırsızlık çalma meselesi min kevairis seyyiat kötü amellerin ve günahların büyüklerindendir. Öyle normal bir günah kabilinden değildir. Ve hayzu gânetâdî zemîmetû müteakkikaten fî ekferî bu kötü fiil hırsızlık ve çalma kadınlar taifesinin Fertlerinin ekserisinde mevcut. Olduğu için. Hatta la tekadü tüce dümrâtun anha. Hatta diyor neredeyse bunu yapmayan bir kadın bulamazsın. Allah Allah. Ne alakası var ya? Kadınlar şimdi şaşacak kalacak. Diyecek ki ben hırsız mıyım ya? Ya yok hanım hanım kardeşim. Sen kendini hemen hırsız tutma ya. Hele bir dur ya. Burada neden bahsediyor bakalım. Sana bir izah edecek. Sen şimdi hemen bu İmam-ı Rabbani niye böyle yaptı deme. Niye? O seni sevdiği için, sen iyiliğini istediği için, ahirette kurtulmanı istediği için sana doğrusunu söylüyor. Dost doğrusunu söyler, acısını söyler. Ya yarın ahirette efendim karşına çıksa da bu yaptığının hırsızlık olduğunu bilmeden yaptığın yanlış işler varsa, yarın ahirette de Bunların vebali boyunda yüklenirse orada hiç bunun kefareti yok ki yine bu dünyada bunun tevbesi var, helallik alması var, kefareti var. Burada bir kapı açık, kaç kapı açık? Orada bütün kapılar kapanmış. ile nehyu anha hırsızlıktan engellemek ve nehyetmek kılındı min şaraiti bey'atin kadınlar sözleşmesinin şartlarından kılın Şimdi kadınlar bey'atinde İkinci şart olarak şirkten sonra ne geldi? Çalmayacaklar. Şirk, Allah'a ortak koşmak, bunun çeşitlerini konuştuk. Peki bu hırsızlık bunlarda ne iş? Ne alaka? Diyenler için. Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruyor mesela? وَالسَّارِكُوا وَالسَّارِكَةُوا fakta اِدْ يَوْمَا Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının ellerini kesin buyurulan ayette Erkek mi önce kadın mı? Erkek önce neden? Hırsızlık güç ister. Güçte fazlaca erkekte bulunur. Onun için erkek önce geliyor. Ama zinada ezzaniyetü ve zani zina eden kadınla zina eden erkek. Çünkü kadın ne diyorlar işte kuyruk sallamadan diyorlar. Yani bu ne demek? Tahrik etmeden, süslenip ortaya çıkmadan, kışkırtmadan efendim erkek kolay kolay kadına musallat olamaz diyorlar. Onun için zinada kadın önce ayette Gelirken hırsızlıkta erkek önce zikrediliyor. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri ne mana ve maksat ile burada kadınlarda hemen hemen bir tane hırsızlıktan uzak kalan olmaz buyurarak kadın biatinde ikinci şartın hırsızlıktan nehi geldiğini beyan ediyor. Şimdi bakalım dur bakalım bakalım ne çıkacak? Ve Laatiyetecerrfne fi amwal ezvajihin min gair iznihim hangi kadınlar ki kocalarından izinsiz kocalarının mallarında harcamalar yapıyorlar anladın mı şimdi ve yutlif neha bilatehashin hiç çekinmeden sıkılmadan evendim tereddüt bile geçirmeden acaba diye düşünmeden rastgele kocalarının mallarını telef ediyorlar tüketiyorlar İşte bu kadınlar dahilacın fi cümletis sarikati hırsızlar topluluğuna dahildirler bu nokta şimdi kadınları çok ilgilendiriyor değil mi erkek malın sahibidir o da Malını boş yere harcasa israftan, müsriflikten sorumludur, haramdır. Ama kadın malın sahibi değildir. Ancak erkek kadına bu malda tasarruf yetkisi, harcama yetkisi, istediğin gibi kullanma yetkisi, istediğine hediye etme, hibe etme, bağışlama yetkisi veriyorum derse, o zaman o kadın o izin aldığı noktada malda, mülkte yetkilidir. Yaptığı işlemlerden dolayı mesul değildir ama kocasından izinsiz şimdi zaten kadından ekserisi bu usta ne diyorlar diyorlar ki izine ne lüzum var ya karı koca değil miyiz bu karı koca olmakla beraber bu genel izin anlamına gelmez ve mana bu öyle bir mefhumdur ki yümkünü enne kule innehu thabitun bu iş öyle bir iştir gidiyoruz. De, diyebiliriz ki kadınların genelinde bu sıkıntı yaşanır. Ve adil hıyanetu tekadü tücedü fi cemi'i efradihinne illa men Allahu mehella Allah'ın korudukları müstesna diyor. Allah'ın korudukları dışında hemen hemen kadın cinsinin tüm fertlerinde tek tek düşünsek bu, bu mal ve mülk hainliğini bulabiliriz. Şimdi dinleyen, dinleyenlerimizden, efendim kadınlar varsa, ben onlara bir şey dedim mi? Ben burada kendim, efendim bugün ders hazırlayıp da kendi kendime konuştum mu? Ne yapıyorum? He? Mektubatı, Arapçasını okuyorum, tercüme ediyorum. Bu Arapçanın da aslı nedir? Farsçadır. Bu Arapça da bu muharreptir. Farsçadan Arapçaya Muhammed Murat Hazretleri çevirmiş bunu. Aslı da farsçadır. İsterseniz gidin Aslı'na parçasına bakın. Farsça bilenlere sorun. İsterseniz gidin Arapça bilenlere okutun. İsterseniz gidin piyasadaki Türkçe tercümelerine bakın. Çünkü onlarda da bu zor bir şey değil. O Her yer böyle karışık olmaz. Bunu herkesin anlayacağı bir konu. Onlar da burayı doğru tercüme etmişlerdir. Piyasada hangi mektubatı alsanız 3. cildin 41. mektubunu açsanız 3. cildin 41. mektup, mektup numarası değişmez hangi tercüme olursa olsun bu manaları görecek misiniz? göreceğiz, e bana düşen nedir? bana düşen duyurmaktır bir de anlayacağınız dilden izah edebilmektir yani mesele burada budur veleyd devne şimdi kocalarının cebinden izinsiz para alırlar velev 1 lira olsun 2 lira olsun, adam ona ne yapar? Belli bir aylık verir veya haftalık verir veya günlük verir neyse. Veya kadında şu ihtiyacım var onu verir onu alır tamam. Ama hiç sormadan ve izin almadan cebinden paralısa bu nedir? Hırsızlıktır. Ya veya bir adamın malı vardır mülkü vardır. O mülkü telef eder. Yani efendim boşa harcar, israf eder, birine verir izinsiz. Velev ki yani sana sadaka verme izni bile vermedik zaman pazardan aldı, getirdi pırasa lahana. Var evde 5 kilo, kıyma kavurma. Sen kalkıp bunun 1 kilo kavurmasını bile izinsiz verebilir misin? Veremezsin. E ben sadaka verdim. Ya sadaka verdin de senin malın değil ki. Başkasının malı iyi ben de şu bakkalın orada patates çuvalı duruyor önünde. Alayım oradan yarım kilo sana sadaka vereyim ya. E bu benim kocam. Yahu kardeşim böyle bir şey yok İslam'da. Herkesin malı var, mülkü var. Kadının da kendine ait babasının evinden mal getirdiyse mal onundur. Kadının da kendine ait bir parası varsa para onundur. O zaman da efendim kocası kalkıp onun babasının evinden getirdiği kenara koyduğu parayı da kocası izinsiz alamaz. Biz burada demiyoruz ki kadının nesi varsa hepsi erkeğindir. Böyle bir şey dedik mi? Veya adam ona bir şey verdi... Verdikten sonra daha onu geri alabilir mi? Alamaz. Verilen gitmiştir. O ona verdikten sonra kadın da onu kalkıp ister hediye eder ister sadaka verir ister yer ister yedirir. Buna bir şey dedik mi? Demedik. Ama izin ve müsaade alınmaksızın adamın malından mülkünde tasarruf hırsızlığa dahildir diyor İmam-ı Rabbani. Şimdi sen ondan iyi mi bileceksin? Onun için bu hususta ne yapmak lazım? Yani eğer hanımlarınızın hırsızlık günahına düşmesini istemiyorsanız efendim ya ince hesap yaparsınız efendim bak şöyle yapma böyle yapma bana sormadan o da çok uygun bir şey değil. Sıkıntı yaparsınız hem kendinize hem kadına. İki de bu huzursuzluk çıkar. En iyisi genel bir izin verirsin ama tabii güvendiğin kadına. Bazı da kadın olur ki evi satar. Gelirsin sen de kapıda kaldın. Ha öyle de öyle her önüne gelene de genel yetki verilmez. Ama patates, soğan, kıyma, kavurma gibi isterdi. Hanım istersen kapıya gelen olsa üç beş kuruş benim paramdan da ne olacak sadaka veren dilencidir, geliri efendim et ister, ekmek de Ver yani onları sana yetki verdim. İzin verdim diye genel bir izin verirsen kadın da günahtan kurtulur. Sen de haktan, hukuktan sıyrılısın. Bu iş daha böylece ne olur? Kolay olur. Biz Milleti yokuşa sürmek için burada konuşmuyoruz. Biz burada bunun mesuliyetini ve baliniz zorunu anlatıyoruz. Sonra da bunun çözümü ne? Haymeim Rabbani burada bu konuya girmiyorsa da akıl var, mantık var, ayet var, hadis var. Biz de bildiğimiz kadarıyla bu hususta size fikir verebiliyoruz. Yani izin diyor. Bak İmam Rabbani ne buyuruyor? Min gayri izniyim diyor. İzinleri olmadan kocalarının yaparlarsa bunun kolayı nedir o zaman? Erkek bu hususta karısına ya hanım. Her dakika bana telefon hele eskiden cep telefonu yokmuş şey yok ev telefonu bile yoktu yani nasıl izin alacak bir ihtiyaç oldu harcaması gerekiyor zaruret oldu bir yere ta tasarruf edilecek yani burada izin zor oluyor şimdi bile efendim tabii iş adamı olan insanlar e yoğun çalışan insanlar telefona bile bakmaktan bazen. Aciz kalıyor, toplantılarda, görüşmelerde, konuşmadı Ya beni rahatsız etme işte, devamlı arama diyecek şekilde bunalımlar oluyor. Dolayısıyla böyle ufak tefek işlerde çok şey yapmamalı. Bazıları da çok nekes olur, çok cimri olur, çok böyle sıkıcı olur, çok tutucu olur. Kuruşuna kadar yani tuzuna, biberine hesap yapar. Yarım kilo tuz almıştım ne oldu? E ne yapacak kadın tuzu mu yedi ya? Bu kadar da ince gidilmez ki ya. E ne yapmak lazım? Eve aldığın şeylerde hanım sen genel izinlisin. Tuzuydu, biberiydi, şuydu, buydu kıyması kalmasıydı. Artık yersin, yedirirsin. Misafir gelir, ikram edersin. Dilenci gelir, verirsin. Bunlar da benden izinlisin. Denirse bu iş daha kolay olmaz mı? Bu iş daha kolay olur. Ama bunu demek lazım. Kadının da bunu sorması lazım. İzin alması lazım. Erkek de böyle arada genel izin olursa bu işte daha kolaya bağlamak lazım. İşi zora Sökmemek lazım. Ama şimdi bazısının da işte kocası cimri oluyor yani. Cimri olunca kadın da diyor ki ben bundan istesem kesinlikle bana izin vermez. E ne olacak bu sefer? Efendim ne yapayım ben? Yani sorsam izin alamayacağım. Öbür türlü de zayi olacağım. Yani zaruri ihtiyacım var. Böyle de efendim durumlar oluyor. Nitekim Hint radıyallahu anh'a ...bu kadınlar biatındaki sözleşmede... ...kim bulundu? Ebu Süfyan'ın... ...hanımı... ...Hint bulundu. Radıyallahu... ...anhum'a. Hatta kadınların biatında... ...reis kimdi reis? Hint'ti. Radıyallahu anh'a. Yeni Müslüman oldu. Mekke fethinde Müslüman oldu. Bu kadınların biatı... ...ne zaman tahakkuk etti? Mekke fethinde. Yani... Efendimiz'in vefatına çok yakın İslam'ın yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son dönemlerinde vuku buldu e, Hint orada böyle bir şikayette bulundu dedi benim kocam cimridir yani sorsam istesem bir şey alamayacağız biz ölelim mi yani ne yapacağız gibi ha bu gibi durumlarda tabi zaruret miktarına zaruret miktarına müşahede diyor kadının almasına çünkü zaruret nedir Erkek kadını bakmakla mükelleftir. E şimdi yani ağrısı, sancısı tuttu, kalktı, kliniğe gitti, doktora gitti. Para yok yani rehin mi kalacak kadın yani? E tabii ki varsa orada bir para alacak, onu verecek yani. Bu gibi zaruretleri, yani sen şimdi tıkandı, kriz geçiriyorsun, öleceksin, vay işte hırsızlığa girmesin. Evde de para var, adamın da telefonu çıkmıyor, şarjı bitmiş. Kadın ölecek mi ya? Tabii ki o parayla orada ne olur? Bir klinikte müdahale yaptırır yani. Bunlar İslam zaruretlerden yani ölüm kalım gibi zaruri konularda. Orada para var da sordun mu? Ya arıyorum çıkmıyor da öleceğiz mi? Yangında yanacağız mı? Yani itfaiye çağıracağız da. Su dökene para vereceğiz yani. Bu gibi meseleler bu işten hariçtir. Ama ben e, hakikaten biliyorum ki kocalarının ceplerinden para hele kocaları sinirli olan cimri olan ve sinirli olan e, kadınlar bu şekilde bazı adamın da cebinde para fazlaysa işte bir buçuk iki milyardan bir yüz milyonu fark edemez şeklinde aldıkları falan oluyor yani oluyor onun için dikkat lazım sabaha kadar teheccüd kılarsın Ondan sonra da. Ha bir de mesele ne? Mesele şimdi onu alıyor ya. Yahu diyorsun ki bu hırsızlıktır, haramdır, günahdır. O diyor ki ya böyle o şey olur mu? O benim kocam ya. İşte burada başka bir tehlike devreye giriyor. Bak. ya ya'dudne zâlike seyyiyeten ve hıyaneten keşke kadınlar kocasından izinsiz mal harcayanlar veya para alanlar, nakit alanlar günah işliyorlar, hırsızlık yapmış oluyorlar. Ama keşke yaptıkları işin kötü bir şey olduğunu ve hainlik olduğunu bilseler ve bunu bir hıyanet saysalar yine ucuz atlatacaklar diyor. Niye? Ve <gülüyor> kavfu istihlali azi seyyeti galibun fî hakkinde. diyor... Bu günahı helal sayma tehlikesi var. Niye helal sayıyor? Ya bu benim kocam ya ne hırsızlık olsun bakkaldan şey mi çaldım diyor. O benim kocamdır diyerek onun cebinden izinsiz aldığı parayı veya onun mülkünden tasarru izinsiz kullandığı, e, telef ettiği, harcadığı malı hakkındaki muamelesini ne sayıyor? Helal sayıyor. Peki günahı helal saymak nedir? Ve listihlali kufrun. Harama helal demek kafir eder adamı. Şimdi onun için İmam diyor ve gavful kufri minci etihadel istihlali bu noktada haramı helal sayma cihetinden gelecek bir kafirlik tehlikesi ezyedü fî kadınlar hakkında çok büyük bir tehlike arz ediyor diyor. Fazla tehlike arz ediyor. Erkeklerde bu noktada bu ziyadeliği yok bu tehliken. Kadınlarda bu tehlike fazla diyor. Çünkü yani haramdır yapma diyene de ne diyor? Cık, ne haramı ya? Benim kocam bu alırım. Böyle diyor. Onun için Hakim, Hakimul Mutlaku cel şenu şanı yüce olan hikmet sahibi, mutlak manada tek hikmet sahibi olan Allah'ımız nehennisa anis serika ba'de enhe anish shirki bi alaqati en li hadhihi dımimati qadaman ratıqan fil küfri fi haqqihinna ve İyaa ha ve anna ha min sâir kibâir seyyâti fi hakkıhine. Allah Teala diyor niçin kadınlar biatında? Laüslik ne biliyorsun? Allah bir şey ortak koşmayacaklar buyurduktan sonra şirkten nehyettikten sonra ikinci şart ne getirdi? Velayeslik ne? Çalmayacaklar. Niye şirkten sonra zina gelmedi? Niye şirkten sonra? Huhtan gelmedi edilmesi Efendim Çocukları kız çocuklarını diri diri Gömmeleri gelmedi de Niye hemen şirkten Sonra hırsızlık yapmasınlar Buyuruldu İmam Rabbani tabi onun çıkarttığı işleri Herkes çıkartamaz o manaları Burada diyor ne var Bu günahın kafir olma bakımından Çok yerleşmiş bir Ayağı var kadınlar hakkında Çünkü neden Yaygın olarak bu günahı haramı helal görüyorlar oysa o onlar hakkında diğer büyük günahlardan daha münker bir günahtır zina yapsa çok büyük münker bir günahtır ama ona onu helal görmez onu namussuzluk görür iftira yapsa yani bir çocuk doğursa başkasından veya kızını gömse öldürse falan onu hiçbir kadın helal saymaz Normal görmez, ne var bunda demez. Çok büyük bir günah görür. Tabii ki insan günah işlemekle ne olmaz? Kafir olmaz. Yaptığı işin günah olduğunu bildiği sürece, harama haram, helale helal dedikçe, bir insan ne günah yapsa da kafir olmaz. Ama ne zaman yaptığı işi normal görerek, helal görerek yaparsa günahı, o zaman kafir olur. Onun için hırsızlık meselesi kadınlar hakkında, şirk ve küfre çok yakın geliyor. Ne bakımdan? Çünkü haramdır dendiğinde ne var bunda? Niye haram olacak ya? Yabancı mı bu benim kocam? Onun malını alıyorum diyerek normal görme tehlikesi ve küfre düşme tehlikesi fazla olduğundan, diğer günahları günah olarak bilirse de bunu günah olarak bilmeme fikri yaygın olduğundan bu diğer büyük günahlardan kadınlara özel daha büyük oluyor ve şirkle alakası ilgisi daha yakın oluyor. İnşallah Anlatabildik. Peki bu ne olacak şimdi? Feyda idâ hasalelin Nisa bi vâsıdati tekerrûli ehzi emvâli Kocalarının mallarını rastgele alma fiili izinsiz alıp kullanma hareketi tavrı tekerrür ede ede bir kere, iki kere, üç kere, beş kere tekrarlanması vasıtasıyla bu kadınlarda meleketül hıyaneti İzinsiz mal kullanma ve hainlik yapma melekesi ve kabiliyeti gelişirse. Çünkü bu ne oluyor? Alışkanlık haline geliyor. Bir işi bir kere yaptın mı alışkanlık haline gelmez. Birkaç kere yaptın mı ne olur? Alışkanlık haline gelir. Ve zâle kubhüttesarrufi fî emvalil gayri annazareinne. Şimdi onu kocası gördüğü için. Halbuki kocası başka biri fakat onu kocası gördüğünden onun malında, malını rastgele kullanma yetkilisi gibi kendini görünce ve bu tekerür ede ede kendisinde bu meleke haline gelince o zaman ne oluyor? Onların bakış açısında başkalarının mallarını kullanma izinsiz kullanmanın çirkinliği ve günahlığı fikri kayboluyor. Bu kaybolunca ne oluyor? La yab'udu en yeteadda tasarrufunne fi emvalil gayri o zaman kocalarından başkalarının malları kocalarından başkalarının mallarında da izinsiz kullanmalar başlayabiliyor bu tasarruf başkalarının mallarına da bulaşıyor feyesliklen emvalil gayr başkasının malını da çalma ona kolay gelir ve hunne fiyha bilati haşin hiç sakınmadan kaçınmadan sonra hıyanet yani hainlik yani izinsiz hareket kendi malı olmayan şeyi kendi malı gibi görüp kullanabilme kabiliyeti bu bulaşıcı bir şey. Bu bir meleke olursa bulaşır bu. Bu sefer tekerrür ede ede, ede burada bir rahat hareket gelişir. Bu rahat hareket yarın onun bunun malında da efendim ne yapar? Tasarruf etmeye başlar. Onun için ne oluyor mesela? Kaç tane kitaplarda kıssalarda görüyoruz değil mi? Kadın ne yapıyor? Diyelim ki komşuda Komşuya gidiyor Aynı zamanda hamiledir Orada aşerince bir şeye Canı ekşili istiyor bir şey istiyor Efendim limon görüyor Sonra ne yapıyor? O limonu Ev sahibi yok Ondan izin almamış Veya ev sahibine soramamış Veya sormamış Limonu ne yapıyor? Kürdanla Kürdanla limonu deliyor Birkaç yerinden onu emiyor. Ne olur bundan? E Limonumu mu yedik ya? Kabuğunu mu yedik ya? Ne oldu? Deldik emdik bir su. Ne var? Bunlar çok basit şeyler Hoca Efendi. Büyütmeyelim ya. Ama başkasının malı bu. İzin lazım. E nereden izin alacağız? Gelmedi şimdi. Benim canım aşerdi şimdi. Çocuk sakat mı olsun şimdi? Bir emdik şuradan iki... Lokma ne olacak Ondan sonra çocuk Kitaplarda geçiyor bunlar Çocuk büyüyor Büyüyor ne oluyor Eskiden biliyorsunuz Osmanlı zamanlarında neler var Tulumcular var Tulumcular ne taşıyor Su taşıyor Bu da önüne gelenin tulumunu deliyor Çocuk Bütün tulumcular bundan şikayet Anası mahvoluyor babası Bu ne ya bu çocuk eşkıya mı oldu ya Sağlam tulum bırakmıyor ya mesele bir alime danışıldığı zaman o alim ne diyor annesi kendisinin bu çocuğa hamilelik döneminde ne yaptığına bir baksın kadın hakikaten tabi çocuğundan da çok darlandığı için ve bütün mahalle ve etraftan şikayet geldiği için çok ciddi manada rahatsız olduğundan bir düşünüyor zorluyor beynini nereye ulaşıyor o hamileyken komşunun evindeki bir limonu efendim delerek kürdanla onun efendim ekşi suyunu emmesine e, ulaşıyor. O noktada çözüm. Çözüm kolay. Hemen gidiyor komşu sağ. Ölürse daha kötü. Ölürse varisini bulacaksın. Varisi ölürse ne yapacaksın? Bir de taşındılarsa adresi kaybolduysa ne yapacaksın? İşte en nihayetinde en sonunda hiç ulaşım imkanı yoksa ne yapacaksın? Sadaka vereceksin. Sevabını ona bağış, bağışlamaya lüzum yok onun zaten ona e, e, onun niyetine sadaka vereceksin nihayetinde bu da bir kurtuluş çaresi ama bir de komşu gavursa bu sefer Yahudi'ye sevap da bağışlanmaz komşusu Yahudi olan Hristiyan olan Ermeni olan daha dikkat edecek gavur hakkı Müslüman hakkından kötüdür çünkü Müslümana bir sevap verirsin, ahirette bile hesaplaşma imkanın olur ama gavura sevap da veremezsin. Ancak kendisi sağsa götürürsün, malını yade edersin. Gasp ettiysen, çaldıysan geri bırakırsın. Yoksa daha böyle bir durumsa helallaşırsın, helallaşmadıysa para verir de helallaşırsın. Ama şimdi kaybolduysa, öldüyse, gittiyse, adresi kayıpsa o zaman gavur hakkı çok zor. Onun için sakın ha nasıl olsa bu gavur neyini çalarsak götürelim oğlum deme çocuğuna. Bakın yoluna çocuğuna olan bu Yahudi. Al bunun nesi varsa deme. Öyle Yahudi Mahudi denir mi? Burada zimniyet var. Burada şimdi Türkiye Devleti var. Bu Türkiye Devleti'nin vatandaşları var. Bu vatandaşlıkta Yahudi'ye, Rum'a, Ermeni'ye ne vermiş? Zimmet vermiş. Zimmet ne demek? Sen benim vatandaşım olarak güvencem altındasın demiş. Hasene ben Buna İslam'da zimmi denir. Zimmi statüsünde... Aynı Müslüman'ın kanı canına dokunmak, malına dokunmak haram olduğu gibi zimniye de dokunmak haramdır. Hadiste ne buyuruyor? Ben katelim muaheden, lemerah râihetel cenni. Şimdi Hırattin vurdular, bilmem ne. Kimisi kalktılar, biz de hırantız mırantız, öyle olmaz. Öyle biz de hırantız olur mu ya? Biz Ahmet'iz, Mehmet'iz, biz Mustafa'yiz ya, öyle hırant mırant. Biz gavur muyuz ya? Ama, şimdi o da zaten gavurdu, vurursa vursunlar, denir mi? Denmez. Denmez. Resulullah buyuruyor. Hrant gibiler, Ermeni olurum olur. Bunlar zimmidir. Yani bu devletin vatandaşı olan, pasaportunda, kimliği altında olanlar zimmi statüsündedir fıkıhta. Zimmi olduğu zaman ne buyuruyor? Zimmîyi öldüren Müslüman istediği kadar amaskı neptes alsın. Cennetin kokusunu duyamayacak. Ve inleri halehu cedümün mesîrat. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Kabrinden çıkan adam şimdi şehitlikten mezardan dirilsek Cennet 500 senelik yoldayken kokusu sarar Ama zimniyi öldüren o kokuyu duyamaz diyor Onun için öyle Yahudi'ye, Hristiyan'a dalalım Yok sinagogu bombalayalım, yok kiliseyi bombalayalım Böyle şey olur mu ya? İslam'da böyle şey olur mu ya? Kapıya bombayı koyuyor, kapıdan hafız da geçiyor, Müslüman da geçiyor Müslüman gavur hepsini öldürüyor Bunlar Müslüman'ın yapacağı işler değil Zaten ne çıktı arkaları? Hep işte ergenekon mergenekon değişik değişik Adamlar çıktı. Hep bunları kime yüklemek istiyorlar Müslümanlara yüklemek istiyorlar Yok efendim işte Ermeni'yi öldürdüğüne göre Papazı öldürdüğüne göre bu da hocadır Bu da Müslüman Ya ne alakası var ya Biz millete vaaz ediyoruz biz hadis okuyoruz size Bunlar vatandaşlarımızdır Zimni statüsündedirler Bak kardeşlerimiz demiyorum İnnemel mü'minun e Ancak Müslümanlar kardeştir Müslümanlar ancak kardeştir. Bak kardeşlerimiz demiyorum, vatandaşlarımızdır. Bu itibarla bunların malı, canı aynen bizlerinki gibi İslam'da korunmuştur. Bunlar buraya terörist olarak, eşkıya olarak girmediler ki. Vatandaş olarak burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bu gavurdur, malını al helaldir, canını al helaldir diyen gavur olur. Namaz da kılsa gavur olur. Helala haram diyen... Harama helal diyen gavur olur. Onun için sakın sizi kimse böyle bak cahil olursanız birileri sizi dolduruşa getirir. Bak şu Ermeni şöyle yaptı. Bu böyle yaptı. Bana ne ne yaparsa yapsın ya. Ben ona dokunamam ki. Niye dokunacağım? En fazla yapacağım. Namaz kılmayana namaz kıl dediğim gibi ona da Muhammed Mustafa'ya iman et. İslam'a gir, cennete gir. Bunu derim. Ama benim o insana taarruz etme hakkım İslam bana vermemiş ki. Ben cennetin kokusunu duyamayacak bir günah niye yapayım ki? Deli ben? Onun için gavur hakkıysa daha kötü. Sakın kafir hakkına girmemeye çalış. Mesela patronunuz Yahudi olur. Patronunuz Ermeni olur. Sana da birisi fetva verir. Cahilin biri. i̇şkembe Bey Kübra'dan atar. Der sana ki nasıl olsa seninki gavur dükkandan aşırabildiğini aşır. De. Böyle bir fetva olur mu? O veren de gitti sen de gittin. Haram yedin, ateş yedin. Tehlike neresi? Tehlike bir de onu helal görürsen ne olursun? Gavur olursun. Biz ortadan konuşuyoruz. Ben Yahudi, Hristiyan, kafirleri hiç dost etmem. Kardeş de bilmem. Ama güvence altında vatandaşlık hakları varsa İslam'daki zimmilik durumunda zimmilerin özel hakları var. Güvenceyle gelmiş. Pasaport da şu anda nedir? Zimmettir. Yani bir efendim Alman, Macar pasaportla buraya geldiği zaman Türk devleti buna pasaport ve vize o vize ne demek? Sen burada benim güvencemdesin gel gez git. Şu kadar ay müsaade vermiş öyle mi? Sen o noktada da ona ne yapamazsın? Hiçbir fenalık yapamazsın. Ne rezillikler oldu yani. Tecavüz ediyorlar, saldırıyorlar, öldürüyorlar. Ama bir, yani orada Müslüman gavur bakmıyor işte. Millet kapkaççı olmuş, terörist olmuş, açlıktan sefillikten, tilerci olmuş. Tabii ki önüne gelene Müslüman mı, Efendim, gavur mu, Türk mü, ne millet hiç düşünmüyor onu. Yani kendi vatandaşına bile yapıyor onu. Kendi ırkından adama yapıyor, kendi dininden adama da yapıyor bunu da. Hiç şu İslam doğru anlatılsa bu millette böyle barbarlık olur muydu? Şu İslamiyet millete güzel tanıtılsa, şu vaizler, hutbeler doğru okunulsa, milletin eline böyle kağıtı verip de milleti uyutursan ne olur? İki saat konuşuyorum diyorum, bir kişiyi uyutamıyorum. On dakikada bir hutbe okuyorlar, bütün cemaat duyuyor ya. E bunları anlatacaksın kardeşim, ayet hadis okuyacaksın e Bunu Bu millet bunu bilmediği zaman ne yapacak? E bazı Yahudi Hristiyanların... O uyuntuları var, uşakları var. Onlar fitne çıkarmak için sakal da bırakıyor. Sarık da sarıyor, onu da hoca zannediyorsun. Ama İslam'a muhalif fetva vuruyor. Geliyor diyor ki bunlar kavurtur bunları öldürebilirsin. Sen de ona inanıyorsun. Niye ya adamın sakalı var, sarığı var? Ya ajan o ya! İslam'da yok ki böyle bir şey. İslam'da olmayan fetvayı veriyor sana sen. O ajan o sen, ne uyuyorsun ona? Ne yaptı adam? Osmanlı zamanında ya! Ayasofya'da ne kadar sene imam oldu Sultan Ahmet falan. Sonra ne dedi? Seneler sonra gitmiş, senin papazı sünnetsiz. Gelmiş burada acanlıkla beraber imam olmuş da bir de çok insaflık yavurmuş da or buradan gidenlere demiş ki cemaate söyleyin de 30 serelik namazı ya etsinler. E demeseydim bari de zaten Allah kabul etmiş. Sevap da bağışlayamayacağım şimdi. Ne olacak? Doğru anlatabiliyor muyum? İnşallah anlıyorsunuzdur. Ama yine de bakıyorsunuz ya bir adamı görüyorsunuz aa sakalı da uzun çok da nurlu bu evliya gibi bir şey ya hemen kanıyorsunuz ya ben sizi nasıl uyaracağım şaşırıyorum ya hacı hoca piyasa doldu ya şecere yok kimlik yok adamın ne olduğu belli değil ya şeye döndü buralar lütfen araştırmacı olun lütfen fetvaları kaynaklarından inceleyin lütfen güvenilir ehli sünnet ismi cismi belli olan alimlere danışın. böyle birinle tanıştım çok takva, sabaha kadar uyumuyor. Bak ajanlar insanı böyle kandırıyor. Birkaç gün yolculuk yapıyorsun, kalıyorsun, camide beraber kalıyorsun, itikafa giriyor. Bir de bakıyorsun adam uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Ulan bu evliya diyorsun. Lütfen! Bütün ölçümüz Kur'an, sünnet, ilim, hikmet olsun. Yani önüne gelene takva zannedip de peşine gitmeyin ya. Bak ne yanlışlar oldu memlekette değil mi? Bu kadar saldırdılar oraya buraya. Müslümanları suçluyorlar boşuna. Müslümanların bulunan alakası olabilir mi? Ama ajanlar giriyor. Yani Müslüman da buna kanmaması lazım geliyor. Şimdi. Demek ki bu anlattığımız husus neredeyse vahvahan açık olacak bir etna teemmül. Yani ben diyor İmam-ı Rabbani o kadar güzel anlattım ki demek istiyor. Azıcık düşünen ...benim ne dediğimi anlaması gerekir diyor. Yani ben ne dedim diyor. Kadın kocasının malında izinsiz kullanım hakkısını kendi hakkını kendi görürse... ...buna alışırsa başkasının malında da bunu yapmaya alışır. Bu onda meleke kazandırır. Kötü bir meleke yapar. Ondan sonra daha büyük haramlara ve günahlara düşer. Ve bu haramlardan helallik alma imkanları da kolay bulunmaz. Bazı kere bir sene sonra komşu taşınıyor... Hiç izini bile bulamıyorsun bir komşunun yani. Bu helallık almalar da yarın bugün daha zor oluyor. Karı koca ne oluyor birbirinden? Ayrılıyor. 40 senelik karı koca boşanıyor. Hadi ki evliyken helallık almak kolay. Benim şimdi hanımlara acizane tavsiyem. Bu gece kocalarına şöyle şimdi güzel bir çay, may, meyve falan bir genel helallık durumu yapsınlar. Bir de baktın 2 sene sonra o, çok mutluyuz diye efendim evlenirken arabanın önüne yazmışlar mutluyuz umutluyuz ondan sonra iki sene sonra arkaya boşanıyoruz Allah belasını versin yazmışlar yani mesela e şimdi durumlar böyle boşanma oranı çok arttı yani şimdi aranız iyiyken helallaşın karılar kocalar nasıl olsa ben bu adamı bir tavına getiririm bir helallik alırım diye işi koy vermeyin bu gece kim öyle kim kala yarın sabaha sen çıkamazsın ben çıkamam Sonra ahirette iş sor. Niye? Ahirete gittiğin zaman orada herkes hesabına baktığın zaman Ye mevfirru'l meru ve ummi ve abiyi ve ve Allah'ın buyurduğu gün geldiği zaman kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden kaçacak, babasından kaçacak. Sahibe ne demek? Eşinden kaçacak, karısından, kocasından ve oğullarından kaçacak diyor çünkü o zaman ne var herkesin başını aşan mühim derdi var hesap var kitap var sırat var mizanlar sevaplar günahlar tartıldığı zaman dek bile gelse cennete giremiyorsun İlla Allah buyuruyor فَمَنْ etme مَوَازِينُهُ Sevap tarafı en azından bir ağır çekecek ki, اُلَاكُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erecek diyor. Bir sevaplan cehenneme girme tehlikesi kalıyor. Veyahut da sevap gülah denk geldiği zaman cehenneme girmiyorsun, ama sıratta, mahşerde bekleyip, orada bir ağırlık sağlamaya, uğraşman, çabalaman gerekiyor. Bunlar çok zor şeyler. Bunlar dünyada kolay, orada çok zor şeyler. Bu sefer ne yapıyor? Müflis tüccar ne yapar? Eski hesapları karıştırır. Şimdi burada karı koca aranız iyiydi, öldünüz sen önce veya o önce gittiniz. Bak burada helallaşsaydınız olur muydu? Olurdu. Ama nasıl olsa biz karı kocaydık ahirette hesaplaşırız demeye bırakma. E zaten de ölüm de ani olabiliyor. Ona da kimsenin garantisi yok. Ya da boşanma vuku bulabiliyor. Şu anda karı koca ne kadar mutlu memnun iken boşandıktan sonra birbirlerine ne açıyorlar? Harp açıyorlar. Öyle karı kocalar yuvalar boşanmışlar birbirine. Ne selam ne sabah. Bir de kesinlikle hak helal ettirmek mümkün mü o durumda? Mümkün değil. Boşanırsa bu tehlike olur. Evliyken bile bazı insan inat eder. Ölürse hepten iş yaş, hiç ümitlenme. Çünkü adam kendi sevabında açık görürse, karısında o sevabı bırakmaz. Orada ne var? Para geçmeyeceği gündür. Bugün ...dirhem dinarın, altın gümüş paranın geçmeyeceği günden evvel... ...helallık alın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne olur? Kadın defterinde bunu hırsızlık hanesinde, seyyiat kefesinde görür. Sana gelir eşimsin, kocamsın, bak bu kadar sene hizmetimiz geçti. Hakkımız, hukukumuz var. Ama bugün böyle bir hesap çıktı karşıma ahirette... Bu benim günah tarafımda oluyor, tabi sevabımı etkiliyor, bu taraf ağır geliyor. Bunu sen bana helal etme durumum var. Mahşerde de helal etme hakkı var. İnsanların birbirine mahşerde de helal etme hakkı var. Var ama orada durum vahim. Çünkü adam bir bakacak, ya hanım... ...burada benim defterimde de bir açık gözüküyor, ben hesabı nasıl kapatacağımı düşünürken... ...burada cehennem gürül gürül gürlüyor, önümüzde ateş tehlikesi var. Şimdi çok hizmetin geçtiği iyidir, hoştur da... Sicim ayları geçti yani. Burası, burası mahşer. Ben sana helal edeyim de oradan 2-3 tane sevabımı göz ardı edeyim de cehenneme girmeyi mi göze alayım? Kesinlikle almaz. Allah ki Kur'an'da buyuruyor ki kaçacak. Niçin kaçacak? O ayette niye kaçacağını söylüyor? Çünkü beni görüp de hesaplaşmasın diye. Babasıyla bile görüşmek istemeyecek, niye? Babası diyecek ki, düşünecek ki, ulan ben bu çocuğa bu kadar bakmıştım, şimdi cehenneme girme tehlikesi var, belki bunda sevap çıkar biraz. Şundan ne alabilirim acaba? Baba bu hesabı yapacağı gündür. Anne de bu hesabı yapacağı gündür. Ve, Efendi Hazretlerimizden çok dinlediğimiz Ruhul Beyan'ın rivayetlerinde geçer. Değil mi? Size çok kere anlatmışız bunu. Efendim, bir sevaba ihtiyacı oluyor, çünkü sevabı günahı denk geliyor. Bir sevap olacak ki ağır bassın sağ taraf. Mevlane buyuruyor? Annene git, babana git. Ben sana izin veriyorum. O ameli sen işlemediysen de, o sevap senin değilse de, onun sana hediye etmesini, hibe ve bağışta bulunmasını kabul edeceğim diyor. Yani namaz kılmış annen, onun iki sevabı var iki rekattan veyahut 20 sevap bira ondan, onu sana veriyor. O namazı sen kılmadın ama Allah buyuruyor ki ben seni kurtarmak istiyorum ya onun sana hediyesini kabul edeceğim diyor. Sen yapmışsın gibi sevabına koyacağım diyor. Ama geliyor da annesine diyor. Anneciğim diyor yemedin yedirdin içmedin içirdin uyumadın uyuttun. Hakikaten anne fedakarlıkta alemdir semboldür ve zirvedir. Anneden daha merhametli bir yaratık düşünülemez. Annesinden bir sevabına muhtaç oldum. Yoksa cehenneme girme tehlikem var çünkü denk geldi. Sevabın bir fazla gelemedi dediği zaman annesi ne diyor? Evladım bir de bizi hesaba bakalım diyor ve neticede benim de sevaplarımda açık var yavrum. Ben sana bu iyiliği yapamayacağım diyor. Bu ne demektir? Eşittir cehenneme girmene razı geleceğim. Çare yok kendim girmemek için diyor ve baba da aynı durum oluyor. Kardeşte herkes de aynı durum oluyor. Mahşerde fırıldalayı dönüyor. Allah milyarlarca insan cin arasında, trilyonlarca mahluk insan cin karıştığı zaman, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bunun 70 katı cin var. Orada cinler de insanlara görüneceği için karışıklık oluyor. Bir de, efendim 7 kat zamanın meleği de, birinci kat, 10 kat, ikinci kat, 20 kat böyle, yedinci kat, 70 kat, bir de melek ablukası var. Yani çok acayip bir yer yani, çok acayip bir yer. Böyle bir şey kimse görmemiş. Onun için Allah O gavurlar var ya, o inkarcılar var ya. O büyük günün toplantısında Vay onların başına neler gelecek. O ne büyük günde huzura gelecek herkes diyor Allah. Büyük bir gün bu ya. Bu böyle kolay bir gösteri değil bu. Böyle bir milyon, iki milyon değil bu ya. Trilyonlar ya. Birbirine girmiş burada nerede bulacaksın ama Allah bulduruyor istediğini tak o ona o ona gidiyor en nihayetinde Mevla'ya dönüyor Mevla mekandan münezzeh ama kuluna tayin ettiği görüşmek için belirlediği bir mekan var kul mekânda Mevla mekansız kul o mekana geliyor yani yoksa Mevla oradadır da kul oraya gelmiyor kula görüşme için tayin edilen yer var kul o yere geliyor ve Mevla'mız ona bulamadım mı soruyor sen daha iyi bilirsin ya Rabbi. Bulamadım diyor. Ya. Bu kadar eşin dostun vardı. Vermediler ha bir şey bir cevap. Onlar da daha muhtaçmışlar ya Rabbi Vermediler. E peki senin benim rızam için e, görüştüğün, tanıştığın, benim yolumda buluştuğun ahiret kardeşin yok muydu? Ya Rabbi, hiç onu düşünmedim çünkü anam babam böyle yapınca başkası ne yapmaz? Yok yok. Sana müsaade, bir de Allah için görüştüğün ahiret kardeşin varsa bir de onu bul. Deyince hemen Rabbimiz ne yapıyor? İşte bu cemaatlerde birbirinizi gördünüz, tanıdınız, Allah için gelirken giderken arkadaş oldunuz, ömre yolunda, haç yolunda, zikir yolunda, medrese yolunda, ilim yolunda Allah için kardeşlik yaptınız. İşte o zaman onu görüyor, aa kardeşim nasılsın, iy misin, şudur budur, yüzlerce binlerce sene kabirde yatanlar var yani şimdi. Ne kadar sene sonra görüşme olacak mesela. Biz de ne kadar ölüp tedirilememize kadar geçecek. Görüşecekler, hasret gidilecekler ondan sonra durum ne? Durum böyle böyle. Benim bir sevaba ihtiyacım oldu. Yani onu da zorla istiyor. Anasından daha rahat istedi. Ama anası vermedi. E o zaman o kardeş ne diyor? Kardeşim diyor benim de hesaplarımda açık çıkıyor ama... Bu durumda sende de açık, bende de açık var iken, ikimiz de cehenneme gideceğimize bu boşuna olacak. Bari ben kendimden bir hasene sana vereyim de, sen çünkü bir hasenelik açığın var. Şu dünyada sabaha kadar milyonlarca hasene yapma imkanı var. Dizi seyrediyor, film seyrediyor, mat seyrediyor, bütün haseneleri kaçırıyor. Ahirette de bir hasene için deli gibi dolanıyor. Ondan sonra şimdi diyor, bari ben sana bir hasene vereyim de, sen kurtul diyor. Bana da Allah Kerim diyor. Bu sevine sevine uça uça geliyor. Mevla'nın tayin ettiği makamda. Mevla buyuruyor buldum mu? Buldum ya Rabbi. Kimden? Mevla hep görür. Her şeye şahittir. Sorar. Hikmeti öyle şahit tutar. E falan ahiret kardeşimde. Hiç demiyor ki ya. Ya Rabbi onun da durumu sıkışıktı. Demiyor ki konuyu açmayalım. Yani Biz bir gidelim ya. Biz bir kapağı cennete atalım diyor. Konuyu bile açmıyor. Mevla konuyu açıyor. Diyor ki onun çok mu vardı da fazlasından mı verdi? deyince nasıl olsa konuyu Mevla açtığı için bu da bir yüz buluyor yok ya Rabbi onun da eksiği vardı da o bana acıdı da bari ben seni tamamlayayım da bana Allah Kerim dedi ha öyle mi diyor Mevla onu bir konuşturuyor peki diyor o kulun sevaba fakir ve muhtaç iken cehenneme girme tehlikesi ya göz görerek ateş var ya buna yanma tehlikesi mevcud iken seni benim rızam için sevdiğinden Allah yolunda ...birleştiğiniz için dünyada... ...bu sevgi uğrunda... ...ki Allah için olan sevgi bu... ...seni tercih edip de... ...cennete göndermek üzere bir sevabını vermiş iken... benim gibi zengin Allah... hiçbir şeyden de korkusu olmayan bir Allah... ...seni nasıl... ...onu nasıl cehenneme gönderebilirim ki... ...utanırım yakıştıramam Allah buyuruyor... ...tut kardeşinin elinden... ...ikiniz de cennete gidin diye... ...işte tabi cimriliğin bir lüzum yok... ...sen ona verdin ikiniz de kazandınız... ...bu sefer... İkisi de tek tek alsaydı o da ona vermeseydi. ikisi de birden cehenneme gidecek. Tabi cehennemde bir miktar yanıp çıkacaklar. O mesele değil. İlla ki imanlı olan çıkacak ama... ...ne lüzumu var ateşe bir girip kömür olup çıkmaya? Çünkü cehennemde Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem... ...en ednası şöyle diyor bir sokup çıkarılır ama kömür gibi çıkacak diyor. Allah Allah. En aşağı azap Bir daldırıp çekerler. Hiç yani girmesek iyi olacak... Burnumuzu sokmayalım günahlara, haramlara, beş kuruşlara, para, iki kuruş para için hırsızlıklara, rüşvetlere, haramlara, faizlere, yalan konuşarak para kazanmalara, aldatmalara, söz bozmalara, gasplara, lüzum yok cehenneme dalmalara ya. Lüzum yok. Kadınımız, erkeğimiz adımımızı denk atalım. İşte Allah'ın dostu bize vaz ediyor. Diyor azıcık düşünen anlaması lazım. Ben diyor anlattım diyor. Bunda ne var? anlamayacak. Fetih Bu gerçek anlaşıldı ki enne ne'en nisa'n-serika kadınları hırsızlıktan nehyetmek, engellemek haramdır, günahtır. Yapmayın demek min ehemmi muhimmatil İslam. İslam'ın en mühim meselelerindendir. En mühim meselesi olmasa ayette şirkten sonra kadınlara hırsızlık yapmama şartı gelir mi ikinciye? Bundan mühim bir şey imansızlıktan sonra hırsızlık geliyor. Ya i̇şte bunun da çeşitleri var anladığınız üzere. Ve teayyene kevnü kubhihâ ba'de kubhî şirgî bin nisbeti le'inne Şimdi daha iyi anladınız ki kadınlara göre şirkin fenalığından sonra en fena şey ne? Başkasının malında kocası da olsa izinsiz tasarruf. Şirkten sonra onlara nazaran en çirkin iş ve en büyük kebair günah bu. Onlar da tövbe Şimdiden kocalarıyla da varsa bir durum helallaşsınlar. Yalnız genel manada helallaşsınlar. Bu sefer erkekler işkillenecek tabii. Hanım helal olsun da sen neler aşırdın bakayım bir bir hesabı görsek de. Ona göre helal ben peşi helal ediyorum da. Yok yok sakın açık vermeyin bu erkeklere. Ondan sonra ya o kadar çok muydu bu? Helal edilmesi de biraz düşünülmesi lazım. İstihare yapayım der sonra. İstiare istişare helal etmeyecekse istiharıya havale eder yani onun için birbirimizi incitmeyelim üzmeyelim karı koca birbirinin elbisesi hükmündedir Allah buyuruyor İçli dışlı olmuşuz hak hukuk terettüp etmiş siz bu vaazdan sonra bu dersten sonra genel bir helallık verin cehenneme girmesinler biz affedelim Allah da bizi affetsin Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz İşi de çok ruhata karıştırmayın. Helal etmek için ben bütün madde madde bilmem lazım. Öyle bir şey kitapta yok. Hiçbir şey bilmen lazım değil. Toptan helal edebilirsin. Toptan helal edebilirsin. Fitne yapma. Sabaha kadar uyuma yok. Hesap yapacağız. Ne hesabı yapacaksın? Ayıptır ya. Sen de helal et. Toptan afet helal et. O da tevbe etsin. Bundan sonra da eğer yapmışsa, yapmamışsa bir şey yok ya. Önüne gelen kadına tevbe etsin demiyoruz ki. O da ne yapsın? Yani ileri geri olmuştur. Efendim, kaç senelik şeriat evindeyiz yani. Olabilir belki, olur yani. Hak hukuk acayip ince bir mesele bu hukuk, kul hakkı. Karı koca hakkı, bunlar ince iş. Hayvan hakkının bile İslam'da çok yeri var ya. o Hayvan hakkına kadar İslam böyle bir din ya. Hayvanın hakkını koruyor da karı koca hakkını korumaz mı ya? Böyle bir din nerede bulacaksın ya? Hangi hukuk buna sahip olabilir? İslam hukukundan başka hangi hukuk kadına bu şuuru bu duyguyu verebilir ki kocasının malına bile izinsiz uzanmayacak diye. Bu sen şimdi mahkemelerle polislerle efendim ne yapamazsın? Kimseyi zapt edemezsin önüne gelen bulduğunu yiyor götürüyor ya. Ama Allah korkusu İslam dininin şuuru işte bu mektubat gibi kitapların verdiği şuurları takınan insanlar da polise, adliyeye, mahkemeye bile lüzum kalmadan herkes hakkına razı olur çünkü ahiret var 50 milyon alacağım diye cehenneme bir girip çıkacağım bu olur mu ya? niye gireyim? mahşerde 50 bin sene bekle bekle bekle heyecandan adam ölüm olsa 40 kere ölür ya cennete mi gireceğim cehenneme mi gireceğim cehenneme bir girme tehlikem kalktı mı kalkmadı mı? bu öyle hapse girme tehlikesine benzemez bu bu ateş bu bu yakar bu Allah'ın gazabı bu Lütfen Allah'ın gazabını kelime-i şehadet, kelime-i tevhidle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammeden abdu ve resul Onun için Allah Teala ölmeden uyanmak ölüm bizi uyandırmadan Allah bizi uyandırsın. İmam Rabbani Hazretlerimizin duası bu suretledir. Hepinizi bu vesileyle birbirinizi haberdar etmeye davet ediyorum ve Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm Rahmetullahi ve baraaka Muhterem Ahmet Mahmut Sünlü hoca ile tefsir dersleri. Tefsir.